Elhamdülillahi Rabbil Alemin <gülüyor> ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala adihi ve sahbihi ecma'in. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Ee, İstanbul'umuzun bu kıymetli e, semtinde e, bu estetik olarak, efendim mevki olarak, tarihi değer olarak çok kıymetli e, camiinde bir araya geldik. Şükürler olsun Rabbimize, Allah'a bize kendi yolunu sevdirdi, kendi evlerini sevdirdi, ayaklarımızı oraya yürüttü. Bunların hepsi bizim için bir seçkinliktir. Meşhur işte hep söyleriz Ataullah İskenderi'nin sözünü diyor ki Cenab-ı Hakk'ın yanındaki yerini merak ediyorsan seni hangi işte kullandığına bak yani ayakların nereye yürüyor, ellerin ne tutuyor, ne iş yapıyorsun bu dünyada, insanlarla ilişkin nasıl, hani oraya bak, hizmetin ne, alanın ne, sahan ne? Çünkü Cenab-ı Hak bazılarını kullarını nimetlendirmek için kullanır, bazılarını da cezalandırmak için kullanır. Yani bir kula bir ceza vereceği zaman onu belalı bir kul vasıtasıyla yapar. Çok şükür Rabbimize bizi bugün burada topladı. Bundan sonraki bütün anlarımız, bu üç aylar içerisinde geçecek bütün anlarımız için burası bir başlangıç olsun. Her an bu andan daha güzel, daha bereketli, daha feyizli, daha çok ilham dolu, bizi böyle hak katında daha yukarı mevkilere çıkaracak anlar olsun inşallah. Şimdi arkadaşlar konu çok geniş, vakit sınırlı. Ben sadece böyle belki de sadece başlıklara temas edebileceğim. Yok çok yaklaştırmayalım hocam. Evet herkes duyuyor değil mi? Çok yaklaştırınca çok yankı yapıyor ses. Efendim konumuz biliyorsunuz 3 aylar aile ve irade. Nasıl yani bu üç konu her biri başlı başına bir vaaz ve bir seminer konusu. Hele irade konusu yani beş seminerde belki ancak hani toparlanabilir. Nasıl olacak da bir saatin içinde bunları birleştireceksiniz. Bakalım gayret edeceğiz inşallah Rabbimizin yardımıyla. Şimdi arkadaşlar acizane kanaatim. Ben bu mübarek vakitleri öyle değerlendiriyorum. Yoksa aslında yani. Ee, i̇nsan için en kıymetli vakit, e, onu Allah'a en çok yaklaştıracak işi yapmanın mümkün olduğu vakittir. Yani bu herhangi bir vakit olabilir. Bir yetimin başına okşadığı zaman mı o yakınlığı kazandı? Ne bileyim, tam böyle birisine sayıp sövecekti de, hani kendine hakim olduğu zaman mı, dilini tuttuğu zaman mı o yakınlığı kazandı? Ya da böyle gece yatağında... Ee, yarı uykulu yarı uyanık sağdan soluna dönerken böyle e, gayet e, spontan bir şekilde la ilahe illallah dediği zaman mı o yakınlığı kazandı? Hani bununla ilgili rivayetler var biliyorsunuz mahşer günde adamın biri böyle kurtuluyor. Yani gece bir kelime-i tevhid söylemiş onunla kurtuluyor. Hani bunu bilemeyiz. Ee, o bakımdan hepimiz her anı ganimet bilmeliyiz. Bu ayrı. Ama insanoğlunda böyle alışkanlık diye bir şey var arkadaşlar. Alışıyoruz yani hayata alışıyoruz zamanları günler başlıyor işte her gün aynı her gün akşam oluyor falan e, gibi bize öyle geliyor. Bir süre sonra o yaşadığımız her günün her saatin bizim için aslında nasıl bir kurtuluş sebebi olabileceğini unutabiliyoruz yani. Bugün de işte sabah kalktım akşam oldu diyoruz yani hiçbir şey olmadı zannediyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz işte bu alışkanlıktan, bu böyle sıradanlıktan, hayatın sıradanlaşmasından bizi adeta uyandırmak için, bizi böyle bir kendimize getirip o geçen zamanın farkına varışımızı sağlamak için, kayıplarımızı telafi etmek için böyle arada bonus zamanlar yaratmış Rabbimiz. Yani bakın aylar içerisinden Ramazan ayı değil mi? günler içerisinden Cuma günü, Cuma gününün içinde Cuma saati, herhangi bir 24 günün içinde seher vakti, böyle hep vakitlerin içinde hususi anlar yaratmış Rabbimiz. Bunlar hem bizim bir farkındalığımızı sağlıyorken, ya Cuma saati bir Kur'an okuyayım diyoruz mesela veya hadi Kur'an okuyamadık diyoruz ki, ya Cuma saati Allah aşkına dedikodu etmeyin diyoruz mesela yani. En azından şerre girmeyelim diye. Yani bir farkındalık sağlıyor. İşte gene Ramazan geldi diyoruz. Bak bir yıl ne zaman geçti diyoruz. Efendim farkına varıyoruz. Bir de o bonus ifadesine tekrar dönmek istiyorum. Böyle okul hayatından hatırlarsınız. Mesela bazen öğretmen der ki bu soruyu bilene iki tane artı vereceğim der veya üç tane artı vereceğim der. Böyle harıl harıl hepimiz onu çözmeye çalışırız. Mesela bu bir gramer sorusu olabilir. Bir cümledeki grameri bulmak dil hem mesela veya hatta matematikte bir problem olabilir. Fizikte öyle. Ee, harıl harıl çözmeye çalışırız. Niye? Çünkü e, orada e, normalde bir, bir cevaba bir artı verilecekken burada iki artı üç artı var. Şimdi işte bu aylar arkadaşlar bu içine girdiğimiz günler artık böyle katlanarak, bonusların kat atlanarak arttığı Regaip ne demek? Rabetler demek. Yani Cenab-ı Hak bize bakın rabetinizi, himmetinizi, ilginizi, alakanızı yönelteceğiniz, nereye yöneltmeniz konusunda daha seçici olacağınız bir mevsime girdiniz diye bizim dikkatimizi çekiyor. Rabetimizi talep ediyor yani. Bizim ilgimizi, rabetimizi talep ediyor Regaip o demek yani. Üç ayların girişini haber veren mübarek gece. Elhasıl arkadaşlar böyle bir anlamı ve değeri var. Hocalarım zaten onu çeşitli sohbetlerde daha detaylı bir şekilde anlatırlar. Hadislerde, eski efendim, geleneğimizde bu üç ayların faziletleriyle ilgili çok detaylı bilgi var. Bunu şimdi aile konusuyla birleştirelim. Oradan da irade konusuna geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar az önce okunan e, Kur'an-ı Kerim ve arkasından okunan ilahi sanki böyle hocalarım böyle benim e, ne bileyim biyografimi falan okumuşlar da ona göre seçmişler gibi. O kadar anlamlıydı benim için. Rabbimin bir ikramı oldu. E, birincisi arkadaşlar Ali İmran suresinde tam da bu konumuzla alakalı vela la tehinu ve la tehzenu, ve entumul a'levne in kuntum mu'minin yani vazgeçmek yok. Gevşemek yok. Üzüntüye kapılmak yok. Geri durmak yok. Siz müminsiniz, o halde en üstünsünüz, buna güvenin, asla vazgeçmeyin diyor ayet-i kerime. İrade konusuna hani bu ayetle başlanabilir yani. E, i̇lahiye gelince, gelin Allah diyelim hocam onu tabii onun herhalde çok formları var hocam biraz daha böyle hızlı bir formu okudu. Ben onu öğrendiğimde arkadaşlar çok yavaş bir okumayla böyle çok klasik bir ilahidir. Bunu öğrendiğimde 9-10 yaşlarındaydım. Benim öğrendiğim ilk ilahidir. Yani gelin Allah diyelim. Çocukluğumda bir Kur'an hocamız vardı bizim. Allah rahmet eylesin. Ona giderken öğrendiğim ilk ilahidir. Şimdi aileyle buranın burayı nasıl bağdaştıracağız arkadaşlar? Aile yani çok boyut var tabii. İnsan yavrusunun yetiştirildiği yer, toplumun çekirdeği işte yaşadığınız toplumdaki huzur, ailedeki huzura bağlı, zenginlik ailelerdeki düzene bağlı, ilişkilerin güzelliğine bağlı, yetiştirmek istediğiniz insan kalitesi birinci sırada aileye bağlı. Okulları falan suçluyoruz ya hiçbir yeri suçlamayın arkadaşlar. İnsan üzerinde en çok etkili üç Faktörde bir numarada aile geliyor, iki numarada çevre geliyor, son numara okul. Yani okul en az etkili olan unsurdur. Bir numaralı faktör çocuğun yetiştirilmesinde, topluma kazandırılmasında ailedir. Böyle çok boyutları var. Ama bizim bugünkü gündemimiz açısından ailenin bir fonksiyonu arkadaşlar değerlerin kazandırıldığı yerdir. Şimdi öğretmen arkadaşlar vardır aranızda muhakkak. Tahmin ediyorum ama daha çok böyle sırf öğretmenlerin olduğu topluluklarda da ben bu konuyu gündeme getirdim. Arkadaşlar ben acizane değerlerin okulda bir ders olarak öğretilebileceği ve kazandırılabileceği kanaatinde değil Evet tanıtılabilir işte bizim değerlerimiz, milli manevi değerlerimiz, işte Türk İslam ahlakının, nitelikleri bunlar tanıtılabilir bununla ilgili ayetler hadisler işte güzel sözler işte felsefecilerden alıntılar vesaire aktarılabilir çocuğa ama değerin bir değerin mesela cömertlik değer dediğimiz mesela affedicilik mesela hataları yüzüne vurmamak yani çok böyle değerlerimiz var bu de veya veya vatan sevgisi mesela bunlar arkadaşlar kitaptan öğrenerek kazanılmaz. Örnekleri görülerek kazanır ve bu da aile içerisinde ya da okulda olacaksa da usta çırak ilişkisi kadar öğretmenle yakın bir ilişki kurulabiliyorsa e, okullar bunu kazandırabilir. Dolayısıyla bir numaralı bizim şu anda manevi açıdan hani genç, gençlik şöyle gençlik böyle diyoruz ya hiç gençliği suçlamayın arkadaşlar. E, mesela ekran bağımlılığında yaşlılar gençleri geçti. Biliyor musunuz? Instagram kapandı ya Türkiye'de. Bir hafta mı sürdü? Arkadaşlar VPN adresiyle Instagram indirmişler ninelerine, torunlar. Yani niye? Çünkü bağımlı. Evde otururken devamlı ona giriyor. Bir hafta dura duramıyor yani Instagram'a girmeden. Elhasıl kimseyi suçlamayalım. Yani gençleri suçlamayı hep böyle kolayımıza geliyor. Zannediyoruz ki biz sütten çıkmış ak kaşığız. Halbuki onlar bizim, Gölgelerimiz arkadaşlar, biz doğru olursak gölgemiz doğru olur, biz eğri olursak gölgemiz eğri olur. Şimdi e, gençleri demiyorum ama bilhassa küçük çocuklarımıza arkadaşlar bu değerler aile içinde kazandırılır. E, nasıl kazandırılır arkadaşlar? İşte sizin cömertliğinizi görür veya mesela sizin ikiyüzlülüğünüzü görür. İkiyüzlülüğünü nasıl görür? Ay gene şunlar gelecek işte e, nereden çıktılar bilmem ne söylenirsin. Sevmediğim biri mesela haber vermiştir geleceğim diye söylenirsin. Sonra kapıyı çalınca da ah buyurun ne kadar iyi ettiniz de geldiniz çok mutlu oldum falan dersin. Çocuk neyi öyle izliyor sizi arkadaşlar. İzliyor her şeyinizi izliyor. Bakın insan kendi çocuklarını büyütürken çocukların kendisini ne kadar izlediğini fark etmiyor. Şimdi ben üçüncü şahısım yani anneleri var babaları var. Çocuklar var. Ben de nine olarak izliyorum yani, beraber yaşıyoruz torunlarıma falan. Bakıyorum, gözünüzün içine bakıyor, birebir kopyalıyor. Onun için halasına çekti, bu çok cimri falan demeyin yani. Cimrilik birine çekerek olmuyor. Bizden görerek oluyor, bizden öğrenilerek oluyor. İşte arkadaşlar, bu değerlerin öğretilmesi, Ahlakın tevarüs edilmesi yoluyla oluyor. Yani bizdeki ahlakı onlar miras olarak alıyorlar. Ee, kendi ailemden çok örnekler verebilirim de şimdi artık vakti onunla harcayamayacağım. Hepiniz kendi ailenizden bunu bilirsiniz. Yani mesela cömertliği birinden öğrenmişsinizdir, sabırlı olmayı, öyle sesini yükseltmemeyi veya yükseltmeyi mesela kavgacı biri olmayı veya huzur arayan biri olmayı her neyse yani hepiniz böyle birisi gelir gözünüzün önüne veya gelmese bile kodlanmışsınızdır. O kodlara göre hareket edersiniz. İşte işte çocuklarımıza da biz aktarırız. Bizden sonraki nesle de biz aktarırız. Bizim zor bizim dönemimizin zorluğu, şanssızlık demeyelim, imtihan diyelim. Bizim dönemimizin zorluğu ve imtihanı şuradan kaynaklanıyor ki arkadaşlar benim çocukluğumda ee, çok şey yapmayayım yani yaşımı 60'ı geçtim yani öyle diyeyim benim çocukluğumda ben Kadıköy'de büyüdüm İstanbul Kadıköy'de orada doğdum büyüdüm ee, ailenizde bir şeyi görmeseniz de çevrenizde görme şansınız vardı yani komşuluk ilişkileri çok kuvvetliydi ve komşular birbirinin çocuklarının hamisi ve terbiyecisiydi yani bana bir komşu bir şey öğrettiğinde ailem ona asla karışmazdı ve bir hani bir Afrika atasözü varmış ya bir çocuk büyütmek için bir köy gerekir diye. Gerçekten biz öyle bir sokak tarafından büyütüldük yani. Sokakta oynarken bir yanlış yapsanız, bir çirkin söz söyleseniz, bir kavga etseniz hemen oradan komşular, kim görürse müdahale ederdi. Hep beraber yani büyütüldü. Şimdi çok yalnızız çocuklarımızı büyütürken. Ben buna çok acıyorum, aranızda psikolog arkadaşlar da olabilir. Birkaç klinik psikolog arkadaşa bunu sordum. Mesela ben geniş ailede çocukların daha az travmatize olacağı kanaatindeyim. Çünkü biri kötü davransa biri iyi davranır. Biri bir eksik yapsa öbürü onu kapatır. O açığı kapatır. Bir yerden kalbi kırılsa gidip ötekine sığınabilir. Ama arkadaşlar şu dört duvarın arasına üç dört kişiyle kapatıldık ya artık onlara mahkumuz. Yani annemiz işte mutsuz, yorgun, ne bileyim hayal kırıklığına uğramış bir kadınsa biz sadece onun yüzünü görüyoruz artık. Halamızın yüzünü görmüyoruz, teyzemizin yüzünü, yani çok görmüyoruz bizi etkileyecek kadar veya bizim için bir kurtar kurtar nasıl dedim Can kurtaran flikası olabilecek kadar onları görmüyoruz e, elhasın arkadaşlar e, bu değerlerin kazandırılmasında e, bizim kendi karakterimiz kendi ahlakımız kendi hayata bakışımız bir numaralı faktör oldu artık Eskiden neye havale edebiliyorduk, anneanneye havale edebiliyordu. Kur'an'ı biri öğretiyordu, namaza biri alıştırıyordu, abdesti birisi öğretiyordu. İşte ne bileyim büyüklere nasıl davranacağını birisi öğretiyordu. Şimdi biri ders çalıştırıyordu, anne sadece yemek hazırlıyordu. Yani öyle diyor Ahmet Yüksel Özemre, annenizle ilişkiniz nasıldı diye soruyorlar da biz annemizi görmezdik ki diyor. Ben diyor babaannem, dedem, halamlar, amca hepimiz bir konakta büyüdük diyor. Annemi diyor günde bir kere ya görüyordum ya görmüyordum diyor yani. Onlarla birlikte biz büyüdük diyor. Elhasın şimdi öyle olmadığı için arkadaşlar bu ilişkiler çok zayıfladığı ve bilhassa koparıldığı, bilhassa yani bizler tarafından. Uzaklaştırıldığı için çünkü hepsine bir etiket yapıştırdık toksik ilişki diye. Hepsi toksik, kendi çıkarımızı, kendi rahatımızı, kendi konforumuzu, kendi nefsimizi düşündüğümüz için bunu yaptık arkadaşlar. Fedakarlık istemediğimiz için bunu yaptık ve şimdi çocuklarımızla baş başayız. O halde çocuk abdesti de bizden öğrenecek, namazı da bizden öğrenecek, doğru söylemeyi de bizden öğrenecek, fedakarlığı da bizden öğrenecek. Misafir karşılamayı da, ders çalışmayı da her şeyi biz yaptıracağız artık ona. Baş başayız yani. Bu bir de facto durum. Yani ben bunu değiştiremem bir konuşmayla ama içinde bulunduğumuz durumu tarif ettikten sonra size çıkar yolu söylüyorum. Arkadaşlar çıkar yol şu, çocuklarınız için yapabileceğiniz en büyük iyilik kendi ahlakınızı yükseltmek. Kendi ahlakınızı düzeltmek. Kendi yüzünüzü düzeltmek. Bazen söylüyorum, epeydir söylemedim, gene söyleyeyim. Şimdi ben burada vaaz veriyorum arkadaşlar, bakın size değil mi? Bir şeyler anlatıyorum. Ve hiçbir karşılıksız, yani Allah rızası için. Peki nasıl yüzün? Suratım asık mı? Değil. M mütebessim olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Ba bana surat asanlar var aranızda. Evet, böyle dinliyor. Yanlış anlamayın. Yüzü gülmüyor yani. Şimdi diyorum ki, ya bu bana burada böyle yapıyorsa evinde nasıl acaba? <gülüyor> Mesela o insanlara pek bakmamaya çalışıyorum ben anlatırken. Daha böyle e, e, yumuşak bir çehreyle dinleyenlere daha çok bakıyorum motive olabilmek için. Elhasıl yüzümüzü düzelteceğiz. Çünkü çocuk o gün nasıl hissedeceğini küçük çocuklar sabah annesinin yüzüne bakarak karar verirmiş. Sabah kalktığında annenin yüzü nasıl ona göre o gün hissedecek. Bilhassa küçük çocuklar yani. Şimdi işgene bize döndü mü? Arkadaşlar, iş gene bize döndü. Burada işte irade meselesine giriyoruz. Yani bu ahlakımızı bu yaştan sonra değiştirmek mümkün mü? Mesela bu ahlakçıların çok tartıştığı, üzerine uzun uzun tartışmaların yazıldığı, makalelerin yazıldığı bir mevzudur. Yani insan 40 yaşında, 30 yaşında işte bugüne kadar böyle gelmiş, böyle görmüş, böyle kemikleşmiş artık o yapısı. Bu ahlak değişir mi? ben arkadaşlar değişeceğini savunanların tarafındayım ama değişmeyen kısmı da var. Ne değişmez? Mizaç değişmez. Yani doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz değişmez. Ama ahlak doğuştan gelmez zaten. Yani ahlak dediğimiz olumlu bir takım vasıflar, bunlar bizim sonradan kazandığımız şeylerdir. Yani insan kendisini zorlayarak cömertliğe alışabilir. Kendisini zorlayarak mesela asla Yalan söylememeye alışabilir. E, kendi Mesela biz yalanı nerede söylüyoruz? Şimdi e, hanginiz yalan söylüyor hayatında desem kimse el kaldırmaz. Zaten kaldırmayın. Öyle bir soru da sorulmaz. Çok ayıp. Ama biz yalanı nerede söylüyoruz arkadaşlar? Sorun çıkmasın diye. Evde böyle genelde sorun çıkmasın diye söylüyoruz. Şimdi düşün. E, mesela Ahzab suresinde bir ayet var. O kadar ilginç ki sen sorun çıkmasın diye yalan söyledikçe sorunlar artacak arkadaşlar. Ayet çünkü diyor ki. Ya eyuhllediine amenut kullahe ve kulu qaulan sedida, ey iman edenler Allah'tan korkun ve dost doğru konuşun. Dost doğru konuşun ki yuslih lekum amalekum işleriniz düzelsin veyaufir lekum dunubekum ve günahlarınız bağışlansın. Mesela karar verdiniz, ne kadar sıkışırsam sıkışayım, ne kadar korkarsam korkayım, ki, bazı kişilerden korkarız. Yani şimdi gene sorun çıkaracak diye mesela işte annemiz, babamız, evdeki yaşlılar olabilir. Ee, Allah kimseyi korkutmasın. İşte sorun çıkmasın diye böyle ufak şeyler, bir şeyleri gizleriz, i̇şte bir şeyleri saklarız falan. Mesela bundan sonra... Karar veriyorum Hiç, hiçbir şekilde ne korkma için, ne birini üzmeyeyim diye hiçbir sebepten yani yalan söylemeyeceğim. Yalnız yalan söylememekle doğrucu davut olmak arasında da fark vardır arkadaşlar. Ona da dikkatinizi çekeyim. Dediniz arkadaşlar bu ne gerekiyor şimdi? Mesela burada coştunuz. Üç aylarda girmiş, yavaş yavaş şeytanların da kuvveti azalıyor değil mi? Ramazan'da iyice bağlanacaklar. Yani bir manevi iklim, bir manevi atmosfere girdik. Camide de böyle bir konu anlatıldı. Heyecanlandınız, dediniz ki bundan sonra hiçbir şey için yalan söylemeyeceğim dediniz. Arkadaşlar işte şimdi irade gerekiyor buradan sonrasına. Güzel kararlar almakta hiçbir sıkınca yok arkadaşlar yani herkes güzel kararlar alır. Her pazartesi diyete başlıyoruz. Her yıl başında spora başlıyoruz. Her yıl başında yapılacak kararlar herkes yazıyor. Efendim, şu kadar kitap okuyacağım, işte spor yapacağım, bir diyet yapacağım, şu kadar kilo vereceğim, şu kadar seyahat edeceğim, bilmem ne. Çok kolay yani bunları yapmak. Önemli olan arkadaşlar bunu sürdürebilmektir. İşte şimdi o sürdürmeyi nasıl başaracağız? Ee, bakın arkadaşlar hiç, hiç kimse için, peygamberler için de, onlar da dahil arkadaşlar, hayırları başarmak öyle emeksiz ve çok kolay bir şekilde olmamıştır. Bir tane örnek, peygamberimizin çektiği zorluklar, yani yıl boyu anlatsak bitmez. Siyer kitapları bununla dolu zaten. Hadis rivayetleri, sahabenin hayatını anlatan kitaplar. Ama bir tane örnek vereceğim size. Beni çok etkiliyor o örnek. Ee, Abdullah bin Abbas anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e yatıya gitmiş bir gün çünkü Peygamberimizin amcasının oğlu ve hanımı Meymune de onun teyzesi. İki taraftan da mahremi yani. Onlar da misafir kalmış, yanlarına yatırmışlar, ayak uçlarına onu. Gece bir vakti geçtikten sonra diyor, peygamber efendimiz diyor, kalktı yatağında oturdu diyor. Şimdi teheccüd kılacak, peygamberimiz teheccüde kalkmış. Sizce nasıl kalkmıştır? Biz ne, biz saat ne düşünürüz yani? O Allah'ın peygamberi hop diye kalkmıştır. Değil mi yani? Melekler zaten onu uyandırır. Hani Onun için her şey çok kolay. Öyle düşünüyoruz. Diyor ki kalktı, yatağın kenarına oturdu ve yüzünden uykuyu gidermek için, yani uykusunu açmak için yüzünü ovuşturuyordu diyor. Gözlerini ve yüzünü ovuşturuyordu uykusunu gidere, gidermek için diyor. Yani bir çaba sarf diyor Peygamber Efendimiz teheccüd namazı kılmak için. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. İşte... İradenin sürekliliği, yani o başlangıçtaki irade değil sadece, bir güzel davranışı başladıktan sonra sürdürebilmek, tökezlesen bile tekrar kalkıp devam edebilmek, ve la tevinû ve la ayetinden güç alarak benzer ayetlerden, devam edebilmek irade ile alakalı işte arkadaşlar. Onun için bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de irade konusuyla ilgili neler söylenmiş, ee, hazır, hazırladı, Hazırlamaya çalıştım. Ee, yaklaşık bir ay kadar oluyor. Kur'an mealini bu konuda baştan sona kadar taradım arkadaşlar. Baştan sona kadar okudum. Ee, bu sene ikinci defa baştan sona kadar okudum. Çok şükür. Ee, İrade ile ilgili ne, ne var, ne bulabilirim diye. Sonra arkadaşlar hepsini bitirdim dün ama şu notları hazırlamamıştım. Bunu, bunu niye söylüyorum? Bakın herkes bir çaba sarf ediyor. Onun için söylüyorum. Bazıları diyorlar ki, <gülüyor> mesela şöyle diyenler oluyordu eskiden. Bir gün yolda birisi beni durdurdu. Dedi ki, hocam artık bizim mahalleye gelmiyorsunuz dedi. Dedim, nerede oturuyorsunuz? İşte Üsküdar'da bir mahalle söyledi. Tamam da dedim, diye geliyorum dedim. Yani orası da Üsküdar'ın bir mahallesi. Yani yürüyerek 20 dakika, ile 5 dakika. Ama hocam orası uzak dedi. Ama ben daha uzak bir yerden geliyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Hiç kimse hiç kim emek sarf etmek istemiyor. Şimdi sonra bunları yazıya geçirmeden olmaz. O dağınık haliyle, e, karman çorman notlar tutmuşum. Efendim çünkü no, e, okurken de o tasnifi yapamıyorsunuz. Yani okuma bittikten sonra tasnifi yapmanız lazım. E, dün gece arkadaşlar 3'ten sabah 8'e kadar bu notları hazırladım. E, bugün buraya geleceğim için. Yani e, bunu niye söylüyorum? Hiçbir şey, hiçbir iş... Hiçbir e, mevki demek istemiyorum hani kendi mevkiimi vurguladığım için. Bak siz yerde oturuyorsunuz ben sandalyede oturuyorum önümde de kürsü var. İşte bunlar boşa olmuyor yani onu demek istiyorum arkadaşlar. Sizler de öyle mutlaka yani herhangi bir şeyi iyi yapıyorsanız sizleri tanımıyorum yaptığınız iyi şeyler muhakkak vardır. Onlar hep verdiğiniz emeklerden dolayıdır öncesinde. Yani en güzel kekinizi yapana kadar kaç defa kek yaptınız? İşte en güzel ter, bir terzi en güzel eteği dikene kadar daha önce kaç defa o modelden etek dikti veya farklı modellerden? Bunun ortalamasını 10 bin saat diye bulmuş kişisel gelişimciler. Bir insan herhangi bir konuda 10 bin saat çalışıyorsa artık o konunun uzmanı olmuştur, o konunun piri olmuştur diyorlar. Ve hayatta başarılı olmak için de bu 10 bin saatin 20 yaşından önce e, harcanması gerektiğini söylüyorlar. Yani onların hayatta çok daha başarılı olacaklarını söylüyorlar. Şimdi böyle bir hazırlığı çok hızlı bir şekilde size özetliyorum arkadaşlar. Görebildiğim kadarıyla illaki çok kaçırdıklarım olmuştur, illaki eksikleri çoktur yani. Her konunun öyle, her çalışmanın öyle, her kitabın eksikleri vardır Allah'ın kitabı dışında. Önemli olan yanlış olmaz. Çünkü yanlış olmak birilerini yanıltır. Allah korusun yanlışlardan Allah'a sığınırız. Eksiklerimiz illaki vardır. Öncelikle şuna dikkat ettim arkadaşlar. Kur'an'a göre bir mü'min iradesini nereye yöneltmesi lazım? Yani Allah bizden irademizi hangi konularda kullanmamızı, nereye dikkatimizi, irademizi nereye teksif etmemizi istiyor? Önce bunları size hızlıca bir sayacağım. Efendim kaç taneymiş bunlar? Hemen söyleyeyim şimdiden 6 tane. 6 tane başlık tespit etmişim. Diyeceksiniz ki, burası önemli arkadaşlar, Canım, Allah niye hani şuna dikkat edin, buna dikkat edin diye ayırıyor ki yani. Her şeye dikkat edelim, her şeyimiz mükemmel olsun. Bir de böyle düşünenler var ya, kadınlarda çok vardır bu mükemmeliyetçi tipler. E, şunu unutmayın arkadaşlar, irade sınırsız değildir. Mehmet Dinç Hoca'nın bu konuda çok güzel yazıları ve konuşmaları var, YouTube'da da var, dinlemenizi tavsiye ederim. İradenin bir kapasitesi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla çok dikkatli harcanması gerekir. Bu yüzden de mesela zaafınız varsa bir şeye ve ama onu yapmamanız gerekiyorsa, bak çok kolay bir örnek veriyorum, tatlıya düşkünsünüz ama tatlı yememeniz gerekiyor, şeker hastasısınız. Allah korusun. O zaman diyor her odaya, her masanın üstüne çikolatalar, şekerler, tatlılar, işte evde her gün baklava bilmem ne yapılmasın, alınmasın. Çünkü sen onu öyle gözünün önüne yaydıkça her seferinde iradeni kullanmak zorunda kalıyorsun. O irade bir gün tükenir. Çünkü onun bir kapasitesi var. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani irademiz sonsuz olmadığı için biz kuluz. Bütün yeteneklerimizin bir kapasitesi var. İrademizin de bir kapasitesi var. Kişiden kişiye değişir. Bazılarının iradesinin kapasitesi çok geniştir. Ha onu söyleyeyim. İrade doğuştan mı gelir arkadaşlar? Sonradan mı kazanılır? İrade sonradan kazanılır. Sonradan kazanılır. Nasıl kazanılıyor peki? Ailede disiplin ve istikrar varsa. Yani çocuk yetişirken... Ailede disiplin ve istikrar varsa o çocuk iradeli çocuk olur. Çocuk gag demeden etguk demeden süt veriliyorsa, aman ağlamasın diye her kural deliniyorsa her şey onun istediği gibi yapılıyorsa, ergenliğe doğru aman üzülmesin, aman problem çıkarmasın, kapıyı çarpıp çıkmasın, sevgisini kaybetmeyin, mesela ayrılmış anne babalarda bu çok oluyor veya ev içinde bir kamplaşma varsa herkes kendi tarafına çekmeye çalışıyor çocukları. Hep isteğini yapıyor. İşte o çocukta arkadaşlar, o çocuklarda irade biraz zor gelişiyor. Çünkü hiç kendini kontrol etmek zorunda kalmamış. Şimdi hatırlıyorum mesela bizim evde arkadaşlar askeri disiplin vardı. 10'da yatılır. Tabii yazın yatsın namazından dolayı biraz gecikebilir bu. Işıklar söndürülür, 10'da yatılır. Biz de gece kitap okumak isterdik. Kapıya battaniye asardık babam ışığı görmesin diye. Yani ışık söndürülecek çünkü saat 10'da. Yaz veya kış fark etmez, pazar günü fark etmez. Saat 8'de kahvaltıya oturulur. Ben dokuzda kalktığımızı hiç hatırlamıyorum bekarken. Bunlar neyi sağlıyor? Tabii içinden, içinden geçerken, yaşarken bir zorluk yani. İnsan bir sinir oluyor ara sıra yani. Ama neyi sağlıyor? Kendini disipline etmeyi, bir karar aldığında uygulamayı sağlıyor. Bir de arkadaşlar dozunu kaçırmayın ama sıkıcı ev insanı yazar, sanatçı, işte ilim ehli falan yapar. Sıkıcı ev. Çok neşeli evlerde kendini oyalamak için hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Bir de ben yetişirken arkadaşlar öyle sıkıldım falan demek çok ayıptı. Yani sıkıldım denmez. Dolayısıyla kendini meşgul edeceksin. Yani sıkıldın mı öyle mi? Hadi şu işi yap denir yani. Ee, sıkılmak diye bir şey yok yani. Onun için tabii bunu övmüyorum ama sadece hani kurallı, disiplinli, prensipli, işte büyüklerle beraber yaşıyorsanız onlar oturmadan sofraya oturulmaz, onlar başlanmadan başlanmaz. Bu neyi sağlıyor? Bak Gazali diyor ki, çocuk çocuğun bir tek şehveti vardır diyor, yemek yemek. Eğer o konuda kendine hakim olabilirse gelecekte her konuda kendine hakim olabilir diyor. Çok tabii iki kere iki dört gibi hani bir açıklama ama gene de bir fikir veriyor yani bize. Dolayısıyla bu şekilde irade sağlanır. Şimdi bu topladık bir iradeyi, geldik işte 15-20 yaşına mükellef olduk. Artık Allah'ın doğrudan muhatabıyız. Anamız babamız vasıtasıyla değil ve önümüzde bir hayat var ve amel defterimiz açıldı. Şimdi bu bizde biriken iradeyi nerede kullanmamızı istiyor dinimiz bizden? Arkadaşlar bir numaralı başlık, bakın Kur'an'da hiç şu yoktur, çok para kazanın, hayat başarısı çok önemli, işte mevki sahibi olun, ne bileyim okul akademik puanlarınız, sınavlardaki dereceleriniz, hiç böyle bir şey yoktur. Bunlar zaten modern problemler de o çağla ilgili de yoktur. Yani çok para kazananların daha iyi insanlar olduğu, daha iyi şartlarda yaşayanların daha başarılı olduğuna dair falan. Allah'ın işte seçkin kullarının bunlar olduğu, hiç böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Hiç yoktur. Niye? Cenab-ı Hak bunları hiç önemsemediği için mi? Acizane kanaatim, böyle bir açıklama okumadım da kendi çıkarımını söylüyorum. Çünkü Allah arkadaşlar dünyadaki başarıyı bizim iliklerimize kadar yazdığı için, yani nefsimiz çok istiyor zaten dünyada başarılı olmayı, onu tekrar teşvik etmeye gerek görmüyor. Ama ne, ne yapıyor arkadaşlar? Bu başarı için çalışırken hangi sınırları aşamazsın? Yani nefsini nerede sınırlı? İşte dürüst olacaksın, sahtekarlık yapmayacaksın, helalinden kazanacaksın, işte yalan söylemeyeceksin, kimseye zarar vermeyeceksin. La tazlimu ve la tuzdemu. Sen kimseye zulmetmeyeceksin, kimsenin sana zulmetmesine izin vermeyeceksin. Yani tek, haklarla ilgili prensipleri koyuyor Cenab-ı Hak. İşte bu ortada e, dünya için zaten hepimiz dünyayı istiyoruz. Yani iyi şeyler yemek, iyi şeyler giymek istiyoruz. İyi kazanmak istiyoruz. Onun için bu doğrultuda hiçbir teşvik Yok. Mesela Kur'an'da çok ilginçtir arkadaşlar. Bizim çuvalladığımız yerlerden birisi diye düşünüyorum acizane. Kur'an'da çocuklarınız çok önemli. Kendinizi çocuklarınıza vakfedin. İşte çocuklarınızın aman 3 yaş işte bunalımında şunları yapın, 5 yaşta şunları yapın, kaçırmayın. İşte vaktinizi on. Hiç böyle bir alet yok arkadaşlar. Ne var Kur'an'da çocuklarla ilgili? Çocuklarınız sizin için fitne ve imtihandır. Fitnedir diyor Allah Teala. Hatta Tevabu suresinde geçen sene bu aile konularını çalışıyoruz bir taraftan, bir taraftan da ezber yapıyorum. Aa, sanki ayeti ilk defa gördüm arkadaşlar. Diyor ki, ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan sizin için düşman olanlar vardır diyor. Düşmanlar var, o eşin, eşlerinizden ve çocuklarınızdan. Niye? Onu nasıl yorumluyorlar müfessiler? Çünkü diyor seni cehenneme sevk etmek için çalışıyorlar. Namaz kılacaksın kıldırtmıyor. Sadaka vereceksin verdirtmiyor. Bir farzı yapacaksın yaptırtmıyor. Bir haram yapmak istemiyorsun zorla seni götürüyor. Şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diyor götürüyor. Yani işte sana düşman. Demek ki Kur'an hangi pencereden bakıyor arkadaşlar bizim ilişkilerimize? Ahiretteki sonuçları penceresinden bakıyor. Yani başarı, gerçek başarı nedir? Cennete girebilmektir arkadaşlar. Üstün başarı nedir? Ee, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ve rüdvanullahi ekber. Allah'ın rızası en üstünlendir. İşte e, efendim asıl kayıp, asıl insanın hüsranı nedir? Cehenneme düşmektir. E orada da en kötüsü çıkmayacak şekilde düşmektir. Yani küfre girmiş olmak, imansız olarak Allah'ın huzuruna gitmektir. Dolayısıyla Kur'an bizim buralara dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. İşte bu yüzden irademizle ilgili en büyük teşviklerin bir numarası ibadet ve kulluk. Cenab-ı Hak diyor ki, efendim e, ayetlerde mesela Hicr suresinde, Meryem suresinde e, ayet numaralarını söyleyeyim. Hepsini okuyamayacağım size. Mesela Fatiha. Fatiha'yı günde kaç kere okutuyor bize Cenab-ı Hak arkadaşlar? Yani 40-50 kere. Namazlarda okuyoruz, bir de böyle aralarda okuyoruz, nafile namazlarda okuyoruz. Günde 40-50 kere Fatiha'yı okuyoruz. İyyâkena'budu ve iyyyâkenes te'in. İyyâkena'budu ve iyyyâkenes te'in. Kaç defa Cenab-ı Hakk'a söz veriyoruz. Yalnız sana kulluk ederim, yalnız senden yardım dileriz diye. Hecir Suresi 97 ve 95. ayetler. Peygamber Efendimiz'e sesleniyor. Diyor ki senin göğsünün daraldığını biliyoruz o yaşadığın şeylerden dolayı, sana söylenenlerden dolayı. Sen diyor onlara aldırma diyor, Rabbini tesbih et ve ölüm sana gelinceye kadar ona ibadet etmeye devam et. Sen buraya odaklan diyor. Yani sen, onu demişler, bunu demişler. E, hemen tabii insanlar, insanı arkadaşlar şey yapıyor, e, kategorize ediyorlar. Sizi görünce böyle başınızda örtü, elinizde tesbih, her, devamlı namaz kılan birini görünce size bir şekilde bir e, şey yapıyor. Yani bir sınıfa sizi yerleştiriyor. Hiç aldırma diyor Peygamberimize. Hiç sana söylenenlere hiç aldırma. Sen Rabbini tesbih etmeye, ibadet etmeye devam et. Meryem Suresi 65 ayeti kerimede, Ferbuhu vasta bir ibadeti Uzunca bir ayet ilgili kısmı söylüyor Allah'a kulluk et ve bu kulluk konusunda çok sabırlı ol Vesta bir yani çok ısrarlı olmak demek hiç vazgeçmemek demek yani iradeni oraya odaklandıracaksın Bunun başında ne geliyormuş Demek ki arkadaşlar ibadet ibadetler içinde de özel olarak namaz. Namazın iradeyle o kadar kuvvetli bir ilişkisi var ki arkadaşlar. <gülüyor> irade üzerine yazan psikologlar ve kişisel gelişimciler mesela geldiniz 40 yaşına iradeniz zayıf. Nasıl bunu kuvvetlendirebilirsiniz? Diyorlar ki egzersiz yoluyla. Yani her gün minik minik kararlar alacaksınız diyorlar. İşte size en büyük egzersiz arkadaşlar 2026'dan itibaren hatta 2026 neymiş yani bir şey girdi. Ee, Recep ayı girdi. Üç ayların bu gününden itibaren arkadaşlar artık bir vakit namaz bile kazaya kalmayacak. En büyük egzersizdir, irade egzersizidir. Çünkü niye arkadaşlar? Bakın diğer ibadetler böyle değildir. Yılda bir keredir oruç, ömürde bir keredir haç. Şehit olmak bile ömürde bir keredir. Yani bir gözün kararır, girersin Allah Allah deyip efendim bir motive olursun. Şey, küçümsemiyorum ama hani o birin o bile ömürde bir keredir yani. Namaz arkadaşlar hastayken kılacaksın, yoldayken kılacaksın, yorgunken kılacaksın, uykusuzken kılacaksın, misafirim varken kılacaksın. Çok üzüntülüyken bazıları öyle diyor. Hocam çok üzüntü o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki namazı kılamaz oldum diyor. Yani bu da şeytandandır arkadaşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz herhangi bir şeye üzüldüğümüzde namazları artırmamızı tavsiye ediyor. Çünkü şey, üzüntü şeytandandır ayetlerde üzüntüden Allah'a sığınmayı bize öğretti, şey tavsiye etti. Efendim Rabbimiz, üzüntü şeytandandır, namaza durarak şeytanı uzaklaştırılıyor. Her durumda yani bu namazı kılacaksın. Bu nasıl bir irade? Yani iradesi o kuvvetli olan mı beş vakit namazı kılabilir, yoksa beş vakit namazı kıldıkça mı insanın iradesi kuvvetlenir? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi ikisi de doğru. İkisi de doğrudur yani. İradeniz kuvvetlendikçe namaza namaz size kolaylaşır, namaza devam ettikçe iradeniz kuvvetlenir. Enan suresi 71 ve 72. ayetlerde ve Umir nallinüslümelı Rabbi alemin ve en akı müsallat evettekuh ayet kelimesi her böyle namazın ve ibadetin altını çiziyor. Kafirun suresindeki şeye bakın, vurgulara bakın. Ben asla sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim siz de benim taptığıma tapmazsınız ama ben sizinkine asla tapmam. Lekum dinukum veliyeddin. Hani oraya bakabilirsiniz. Nasr suresi de çok etkileyicidir. Arkadaşlar idaca en Nasrullahi fetih nedir? Peygamber Efendimiz'e sure olarak son nazil olan suredir Nasır suresi. Hatta bu sure nazil olduğunda Hazreti Ebubekir Peygamberimizin ömrünün sonuna geldiğini anlamış yani görevinin bittiğini ve herkes çok seviniyor çünkü müjde müjde içeriyor bu sure. Ama Hazreti Ebubekir ağlamış bu sureyi duyunca ne diyor Peygamber Efendimize cenab-ı Hak diyor ki Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların akın akın böyle birer birer değil peygamberimiz ne kadar uğraşmıştı onlarla en başta akın akın İslam'a girdiklerini gördüğün zaman tamam ne yapacak ne diyor Feseb bihamdi rabbike <gülüyor> rabbini hamd ile tesbih et ve stafirhu ve seni bağışlamasını dile. Tevbe istiğfar et diyor. <tövbe> <istiğfar et> <tövbe> <istiğfar et> <tövbe> <istiğfar et> Ya Allah Allah şimdi kutlama yapmamız gerekmiyor muydu? Bir zafer kazandık yani. Zaferden bahsediyor. Nasır zafer demek zaten. Zaferden bahsediyor sure ama gene ibadete devam et. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Mekke'ye nasıl girdi arkadaşlar? Devesinin üzerinde secde ederek girdi. Onun için şu şeyin Fetih suresinin son ayetinde müminleri tarif eden bir yer var ya arkadaşlar. Terâhum rukke'en sülceden diyor. Sen onları sürekli rükû ve secde halinde görürsün. Ne demek sürekli? Yani hiç namazdan başını kaldırmaz değil. Yani biriyle tanıştın, bir iki yıl geçti, hiç namaz kılarken görmediysen problem var arkadaşlar. Bu konuda problem var. yani. Tam tersi bu ayete göre, Fetih suresinin son ayetine göre, tam tersi sen onu devamlı namaz Kılarken görmen lazım. Şimdi benim bir arkadaşım var arkadaşlar, namaza çok düşkün ve böyle vaktin başında namazı. Bir yerde iftardayız, kalabalık böyle iftardayız. İşte iftar açıldı, işte çorbalar bitti falan, o arkadaş yok oldu. Herkes dedi ki, nerede ya, nereye gitti? Dedim ben biliyorum, namaza gitmiştir. Çünkü biliyorum yani. Hani o kalkıp namaza gitmiştir. Yani bir insanın hani ortada yoksa namaza gitmiştir, namaz kılıyordur e, denmesi e, ne kadar? Yani oraya varıncaya kadar namaz kılmamız. Ve böyle e, zaten bir insanın arkadaşlar namazla ilgili en büyük zorluğu abdesttir. Abdest, i̇man eden bir insan için söylüyorum yani. Abdestli, abdestli olmaya Gayret edin, göreceksiniz. Her yerde ne var ki şurada beklerken iki rekat namaz kılarsın. Çıkarken herkes boşalana kadar bir iki rekat daha kılarsın. Yani her yerde namaz kılabilirsin, her şartta. Tabi burası cami de, çantanda seccade taşırsın vesaire. Yani Cenab-ı Hak arkadaşlar bizim sürekli namaza, ibadete, irademizi kullanmamızı bir numaralı irade konusu bu. İkincisi arkadaşlar, göre, bu önem sırasına göre değil, benim bu bulduğum sıraya göre yani, tesadüfi bir sıra. Ee, i̇kincisi, e, pişmanlık duygunu doğru yönlendirerek tevbeye ulaşmak. Mesela bir, birisine, e, ya biraz e, kırıcı konuştum galiba mı dedin, hemen açıp özür dileyeceksin veya mesaj yazıp özür dileyeceksin. İçinden bir pişmanlık duygusu geldiğinde onu kaçırma. Mesela ama bu gıcık olduğum birisi, Ezik olacağım şimdi onun karşısında. O da şeytanın şeyi arkadaşlar. Sizi hayırdan vazgeçirmek için böyle bahaneler söyler. Efendim bakın, Hazreti Adem ile şeytan arasındaki fark, her yerde söylüyorum bunu, İkisi de birer hata yaptı. Adem yasaklanan ağaçtan yedi, şeytan da Adem'e secde etmedi. İkisi de yaratılışta, yani o ilk sahnede birer hata yaptılar. Aralarındaki fark hata yapmaları değildi, hatadan sonraki tavırlarıydı. Hz. Adem tevbe etti, şeytan ise hatasını müdafaa etti. Ne zaman hatanı, ya orada biraz fazla oldu konuşmam ya da işte bunu yanlış yaptım veya işte ne bileyim bir alışverişte fazla para vermiş ya adam mesela, bunu hemen düzeltmelisin yani, iradeni. Pişmanlık duygunu tevbeye yöneltmeye kullanmalısın. Bakara suresi 37 Hazreti Adem'in o tevbesinden bahsediyor ve Safat suresi 142-144 ayetler arasında da buna işaret var. Bir başka ayet arkadaşlar bu başka başlıklarda da gelecek ama olumsuz duyguların etkisiyle hareket etmeme konusunda da iradeye çok ihtiyacımız var. Bak, hepimiz, bazıları bir kere hayatımda bir kişiyi gördüm. Ben kimseyi kıskanmıyorum diyen dedim. Herhalde Allah buna her şeyi vermiş ki hiçbir kıskançlık yok. Ama kıskançlık insanda fıtriyi bir duygudur. Habil kabil meselesinden biliyoruz. Yusuf'un kardeşleri meselesinden biliyoruz. Hepimiz birilerini, hadi kıskanırsınız demeyin. Camideyiz, imrenirsiniz arkadaşlar. Kıskanırsınız. Ne bileyim, kızarsınız. Bir bazı hareketler, sözler sizi kızdırabilir, öfkelendirebilir, hakkınız yenir, ne bileyim bir şey olur. Kim mesela daha kötü e, duygular? Yani bu kötü duyguların veya mesela insanlar arasında ayrımcılık yapıyor olabilirsiniz farkına varmadan. E, bu dünyadaki şu andaki en ciddi problemlerden birisi, ırkçılık, ayrımcılık mesela. Bu duyguların etkisiyle hareket etmemek için de iradeye çok ihtiyacımız var. Yani kendini fark edeceksin, ben şu anda kıskanıyorum, bununla hareket etmemeliyim kıskançlıkla. Ne yapıyorsun mesela? Kıskanıyorsun, sen de su böreği yapmışsın, o da su böreği yapmış. Herkes onunkine ölüyor. Yani şimdi kıskandın. Yani bununla hareket etmeyeceksin. Mesela kıskançlıkla hareket etseydin ne yapardın? Çok basit örnekler ama yani onunkinde bir kusur bulurdun. Öyle yapacaksın. Eline sağlık, gerçekten helal olsun on numara diyeceksin. Mesela ben kıskançlık nasıl kurtuluyorum arkadaşlar çok kolay oluyor. Herhalde yapa yapa biraz da böyle kıskançlık da benden vazgeçti yani. Ee, kıskanç Herhangi bir kıskançlık hissettiğimde o kişiye dua ediyorum arkadaşlar. Allah daha çok versin. Bu konuda daha da iyi olsun. İşte ne bileyim her işi yolunda gitsin falan. Bu sefer şeytan o kıskançlığı sende doğurmamaya bakıyor. Yani Çünkü e, oradan büyük bir e, olumlu bir şeyle çıkabiliyorsunuz. Maide suresi 8. ayette mesela bu kötü duygularla e, insanlar hakkında hüküm vermeme konusu e, işleniyor. Yine Maide suresi 28. ayette Habil ve Kabil arasındaki olayda Habil'in abisine verdiği, kardeşine verdiği cevap var. Onlara oradan bakarsınız. Üç, üçüncü madde. Dördüncü madde Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp doğru yoldan ayrılmamamız için irade gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birazdan gelecek çeldiriciler var. Çok fazla çeldiriciler var. Bizi yoldan çevirmek isteyenler var. İşte bu, o çeldiricilere kapılmadan o yolda ilerlemek için irademize ihtiyaç var. Ali İmran suresi 103. ayet Allah'ın ipine toptan sarılın. Sakın parçalanmayın. İşte münafıkların böyle arada kalan tipler olduğunu anlatan ayet Misal suresi 143 La ilaha ula ve la ilaha ula yani tarafını seçmemiş. Bir o tarafa geçiyor, bir bu tarafa geçiyor. Mesela bu insanı münafık yapıyor arkadaşlar. En'am suresi 79. ayette Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'a yüzümü Rabbime doğrulttum ben demesi, kimseye aldırmaması, babasının bile tehditlerinden etkilenmemesi var. Yine En'am suresi 153. ayette Cenab-ı Hak ve anne hada sıratı müstakimen fettebiu ve latette bi ösü bu le fetefara kabikum ansebili. İşte benim dost doğru yolum buna tabi olun. Efendim ve başka yollara uyarak o yoldan sapmayın, tefrikaya sapmayın diyor. Araf suresi 170, ben sadece arkadaşlar konuyla doğrudan ilgili çok açık ifadeler olan ayetleri seçtim. Yani çok daha fazla ayet bu konularda bulunabilir. E, A'raf 170 hakeza Haç suresi 78. ayet-i ve atası bihallah diyor mesela. Wa'tasimu atası ya affedersiniz. Hu ve mevlaikum fe ni'mal mevla ve nasir diye devam ediyor. Taha suresi 82. ayet-i de hakeza ve Nisa suresi 115. ayet-i de arkadaşlar Allah'ın ve peygamberin yani yolundan ayrılanlardan bahsediyor. Yani tam tersi o yolda sebat etmeyip yolu bırakanlar ve men yuşakıqir resule min ba'dima tebeyne lehu'l huda kendisine hidayet açık seçik beyan olduktan sonra kim peygambere karşı çıkarsa ve yette bir gayra sebilil ve müminlerin yolunu bırakıp başka bir yola tabi olursa nüvellihî ma tevella o yöneldiği yolda onu bırakırız, kendi haline bırakırız diyor. Ve nuslihi cehennem ve onun o yolun sonunda da onu cehenneme böyle yaslarız vs. nasıl irade Ve beşinci olarak arkadaşlar Kur'an'dan öğüt almak konusunda irademizi kullanmamız gerekiyor. Yani bu Kur'an'la meşguliyeti belki de İslam dünyasında en az olan yani bu Sovyet hakimiyetindeki ülkeler dışında. Yani Özbekistan, Türkmenistan falan oralar dışında daha hür yaşamış Müslüman ülkeler içinde Kur'an'la irtibatı en gevşek olan toplum olabiliriz arkadaşlar. Böyle bir ölçüm yapmadım ama o kadar ilginç ki ilahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerine bile sorduğumda sadece üçte birine yakın kısmı yani hatta dörtte biri diyebiliriz. Kur'an'ı baştan sona okumuş mealini. Hayatında bir kere. Ki hayatında bir kere okumakla e, altından kalkılacak bir metin değildir. Çünkü bir roman değildir, bir öykü değildir. Çok böyle sistematiği, çok farklı yapısı, çok farklı dünyada başka hiçbir kitaba benzemeyen bir kitaptır. Konular böyle iç içe geçmiştir. E, efendim ben e, isterdim ki her Müslüman senede bir kez olsun... Hadi 2-3 senede bir kez olsun şöyle Kur'an yani baştan sona bir taramış olsun. Bunu 3-4 kere yaptıktan sonra artık sizi Kur'an hakkında kimse yanıltamaz. Öyle görüyorum ki arkadaşlar, kendi tecrübelerimden, çok değişik kesimlerle yaptığımız konuşmalardan, ne iman eden neye inandığını biliyor, ne de inkar eden neyi inkar ettiğini biliyor. Yani Kur'an'ı inkar eden de okumamış, iman eden de okumamış. Halbuki Cenab-ı Hak irademizi Kur'an'dan öğüt almak için e, yoğunlaştırmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor bu konuda. Abese suresinin e, 11-12. ayetleri çok açık. Kella innaha تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ Öğüt almak isteyen için, bak şa'e kelimesi geçiyor, dilemek, istemek, irade ile e, neredeyse eş anlamlı bir ifade Öğüt almak isteyen için onun ayetleri, o ayetler yani tam bir öğüttür diyor bize. Ve abse 11-12. E, altıncısı arkadaşlar, irademizi yoğunlaştırmamız gereken altıncı konu cennet için yarışmak. Yani e, yeryüzünde yine az önce okuduğu arkadaşımız Ali İmran Suresi 133. ayet burada geçiyor ve Hadid Suresi 21. ayet arkadaşlar. Yeryüzünde herkes birileriyle yarışır. Yarışmıyorum demek e, biraz şeydir yani. İstisnadır. Ee, Cenab-ı Hak mesela bize hiçbir zaman birbirinizle yarışmayın demiyor. Tam tersi hayırlarda yarışın diyor. İyiliklerde yarışın, cennet için yarışın birbirinizle diyor. Şimdi arkadaşlar e, az önce ne dedim konuşmamın başında? Bir şeyi irade etmek, istemek yetmez, devamlılık esastır dedim. İşte İslam ahlakçılarına göre arkadaşlar bir davranışın bizde ahlak haline gelmesinin e, ...aşamaları var. Altı tane aşama saymışlar. Eski tabirlerle onları size zikredeceğim. İlki hatır. Hatır zihnimizden geçen anlık düşünce demek. Hatıra, ama hatıra tam aynı anlama gelmiyor. Anlık düşünceler yani çağrışım yoluyla böyle bir an zihninizden geçiyor. Bunlar genelde mesela bir şey okurken çağrışır. Birisini dinlerken çağrışır. Efendim, bir de şuur altımız... Dan ara sıra böyle şurak bir şeyler çıkar böyle e, belli görüntüler veya fikirler. İşte onlar böyle anlık zihnimizden geçer. Mesela şimdi ben buradan sonra şunu mu yapsam diye böyle içinizden geçebilir. Ama bu hemen davranışa dönüşmez arkadaşlar. Dönüşebilmesi için ikinci şart var, meyil olması gerekiyor. Yani mesela, ya işte Allah camide de örnek vermeyeyim, yani şu haramı da hiç denemedik ya, bir kere baksak mı tadına? Hani. Bir kereden hani tevbe ederiz. Yusuf'un kardeşleri de öyle dediler ya, şu Yusuf'u ortadan kaldıralım sonra salihlerden oluruz dediler. Yani kötü kötü insanlar değiller aslında hani kalıcı bir şekilde. iyi olmak istiyorlar ama şu kötülüğü bir yapalım. Hep var ya bu yılbaşı da geçsin, şu düğün de geçsin, işte şu torunu da evlendirelim falan ondan sonra diye. E, Meyil arkadaşlar o hatırın içinizde bir eğilim, bir yönelim. Bir istek haline dönüşmesi. Yani yapayım ya olur falan diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar dua var. Dua bazen fiili olur, bazen kavli olur. Yani her, herkes dua etmediğini zanneder ama çağırmak demek dua. Yani o davranışa başlayacak zemini hazırlarsınız. Mesela nedir? Diyelim ki bir seyahate gitmeyi ya da bir bir akrabanızı ziyarete gitmek geçti aklınızdan. Ya buraya gelmişken falan yengeme uğrasam mı dediniz. Ondan sonra telefon açarsınız mesela. Müsait mi diye. Yani ne yapıyorsunuz? Artık fiiliyata döküyorsunuz. İşte bu aşamadan sonra karar aşaması gelir. Oraya irade irade orada devreye giriyor. Karardan sonrasından biz sorumluyuz arkadaşlar. Bak Aklımıza, aklımızdan günahlar geçebilir, kötülükler geçebilir. Eğer kör şeytan, defol git, erudu billahimine şeytanur hacim diyorsanız bitti. Hiç günah yazılmaz. E, canınız isteyebilir. Mesela bazen böyle günahları bırakmış arkadaşlarımdan ben duyuyorum, hocam işte şuraya gidince nasıl canımız istiyor falan diyorum ki, o zaman sizin sevap daha fazla benimkinden. Çünkü ben bunu bilmediğim için hiç aklıma da gelmiyor yani. Ama bilip de bırakmak o insanların canı isteyebilir. Gene de yapmıyorsa gene de bırakın günahı ben sevap bile kazandığı düşün, kanaatindeyim. İşte ne zaman karar veriyor ondan sonra sorumluluklarımız başlıyor. Karardan sonra eylem geliyor arkadaşlar yani davranış geliyor. Burada... Bu davranışın engelleri var. Yani bir kararınızın, iradenizin davranışa dönüşmesine engel olan şeyler var. Onlardan bahsedeceğim biraz sonra. Eylemden, eylem anında da artık o sizin ahlakınız olmuyor. Yani mesela işte bir akrabanız, yakın bir akrabanız iflas etmiş. Duydunuz. Aslında siz biraz cimri birisiniz. Hani yoktur burada da öyle biri. Yani o kişi biraz cimri biri, e, parayı biriktirmeyi seviyor. Vermeyi sevmiyor fakat böyle aklından geçti yani. Ya çok zor durumda küçük çoluk çoluk çocuğu da var. Hani kumar değil, kötü bir şey değil. Yani iflas etmiş yani. Hani bir yardım edelim, bir elinden tutalım. Hatır bak. Canı da istiyor. Hadi eyleme de koydu arkadaşlar. Peki gene buna cömert denir mi? Hayır. Bir davranışın bizim ahlakımız olması için süreklilik göstermesi gerekir. Yani ondan sonra da benzer konularda yine elinden geleni yaparsa, yani biz bir insanın her zaman cömertliğini görüyorsak ona cömert diyebiliriz. Bir kere cömertlik yaptı diye cömert diyemeyiz. İşte bu arada arkadaşlar istikrarla inat arasındaki farka da değinmemiz lazım. İnat, Hazreti Nuh'un oğlunun örneğinde görüyoruz mesela Firavun'un örneğinde görüyoruz e, inadı inat nedir yanlışta ısrar etmektir sebat doğruda ısrar etmektir arkadaşlar o ikisini de e, efendim e, bir arada tutalım e, zihnimizde tutalım şimdi. İşte bu ahlaka, irademizin ahlaka dönüşmesiyle ilgili Kur'an'da neler tavsiye edilmiş ona bakıyoruz arkadaşlar. Birincisi, karar verince Allah'a sığın. Artık vazgeçme. Feida عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Yani bir karar aldın, gideyim bu akrabaya. Mesela yengen bu muhitte oturuyor. Çok uzun yıllardır görüşmemişim, aranızda bir problem var. Ya buraya gelmişken uğrayayım dedim, camiden çıktım, telefon açtım, o da bekliyorum gel dedi. Sen, ama sen için pırpır ediyor. Şeytan diyor ki şimdi gideceksin sana işte bir sürü laf sayacak, gene surat asacak, gene işte eskileri çıkaracak, bilmem ne yapacak, seni suçlayacak falan. Şeytan seni vazgeçirmeye çalışıyor. İşte diyor ki Kur'an-ı Kerim bize bir karar aldığında Allah'a sığın, Artık o karardan ikide bir dönme, peygamberimizin zırhını çıkarmayışını uhut Harbi'ne giderken hatırlatırım. Ali İmran 159. ayette geçiyor. Arkadaşlar, insandaki sebatın melekler tarafından indirildiğini, meleklerin müminlere sebat vermekle görevlendirildiğini anlatıyor. Rabbimiz, bu da Enfal suresi 12. ayeti kereyime de. Onun için meleklerle aramızı iyi tutmakta da yarar var. Melekler nereye gelir, nereye gelmez. Ben onu çok önemsiyorum. Çünkü arkadaşlar bize huzuru, sekineti, bereketi, rahmeti, feizi, ilhamı melekler getirir. Yani Allah bize manevi bir nimet göndereceğinde bunu meleklerle gönderir. Dolayısıyla meleklerin girebileceği şekilde olması gerekir evlerimizin. Onları anlatmaya şu anda vaktim yok. Üçüncü başlık bu konuda arkadaşlar. Birincisi karar verince Allah'a sığın. İkincisi meleklerin görevlendirildiğini unutma. Meleklerle ilişkini düzgün tut. Üçüncüsü arkadaşlar azim. Peygamberler arasında bile bir fark meydana getirmiştir. Beş tane peygambere ulul azm peygamber denmiştir. Ulul azm yani azim sahibi demek. Yani peygamberler de eşit değildir, daha azimli olanları örnek al diye Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak ulul azm peygamberlerden bahsediyor. Ahkaf suresinin 35. ayeti kerimesinde onlar hangileridir? Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve peygamberimizdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde peygamberimize sakın Yunus gibi olma. Yunus'un adı geçmiyor da balık sahibi diyor Rabbimiz ona balığın karnına düştüğü için. Sakın onun gibi olma diyor. Niye? Çünkü Yunus Aleyhisselam arkadaşlar Cenab-ı Hak ona izin vermeden görev sahasını terk ettiği için azimli olma şeyini kaybetmiştir. O rütbeyi, o mertebeyi kaybetmiştir. Şunu unutmayın arkadaşlar azim sınavdan geçer. Yani sen azimli misin? Mesela demin ne dedik? Başladın, bugün dedin ki bundan sonra bir vakit namazı kazaya bırakmayacağım. Allah korusun bu akşam ateşlenirsin. Yarın hiç beklenmedik yatılı misafir gelir. Ne bileyim yani? Bir iş çıkar, bir seyahat etmen gerekir. Yani denenirsin. Bakalım sebat edecek misin, azmedecek misin diye insanın iradesi çeşit çeşit imtihanlardan geçer arkadaşlar. Bunun Günümüzdeki en büyük örneği Gazelilerdir. Yani e, muhteşem insanlar diye düşünüyorum. Dördüncüsü arkadaşlar iradesini azimle birleştirebilmişse bir kişi artık o davranış onun ahlakına dönüşür ve bu yol cennete çıkar. Bununla ilgili ayetlerde Ahkaf 13 ve 14. Ayetlerdir. Azim'in bir kişisel gelişim kitabına şöyle bir baktım gelmeden. Azim'in deha ile ilgisi yoktur, yetenekle ilgisi yoktur arkadaşlar. Nice dahiler, nice zeki çocuklar, nice çok yetenekli insanlar Azimli olmadıkları için eğitimlerini yarıda bırakmış, hiçbir alanda dikiş tutturamamış, hayatta bir baltaya sap olamamışlardır. Ee, özellikle çok zeki olanlarda bunun sayısız örnekleri vardır. Onun için bizim bir yanıldığımız yani annelerin zekaya çok değer veriyoruz. Zeka bir numaralı faktör değildir hayat başarısında arkadaşlar. Azim ve çalışkanlık bir numaralı faktördür. Bununla ilgili Angela Duckworth diye birinin Azim diye bir kitabı var ee, isterseniz okuyabilirsiniz. Mesela diyor bir istatistikler veriyor. 2 yıl uğraşıyor bir okula girebilmek için. iki ay sonra bırakıyor diyor. Çünkü orası zor bir okul. Yani sürdüremiyor. Onu sürdüremiyor. Ne? Kitabın adı Azim. Azim. Yazar Angela Duckworth. Kaldı mı aklınızda? Angela, Angela Duckworth arkadaşlar. Evet. Şimdi bir başka başlığa geldik. Arkadaşlar insanın seçimlerinde hür ve sorumlu olması. Burayı biraz hızlı geçeceğim çünkü bu kelam konusudur biraz ve bizim de vaktimiz çok azaldı. 10 dakika kaldı bana verilen saate göre. Yani şu, şu özeti söyleyeyim ben size. Arkadaşlar madem ki diriliş var ve biz bugünkü hayatımızdan hesap vereceğiz o halde bugünkü hayatımızla ilgili biz söz sahibiyiz demektir. Yani ben seçimlerimde hür olmasam sorumluluk da olmaz. Burası anlaşıldı mı? O yüzden buraya hiç kafanız karışmasın arkadaşlar. İnsan sorumlu mu, kader yok mu falan. Tabii ki kader var. Kadere ilaveten benim tercihlerim var. Ben de zaten o tercihlerden sorumluyum. Yani kader beni bir yola sokar. Yol ayrımına geldiğinde ben bir tercihte bulunurum. O tercihten benim e, hür, hür irademe düşen pay ne kadarsa sorumluluk da o kadardır arkadaşlar. Şura suresinin 30. ayetinde وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا an كَف۪يرٍ Başınıza gelen musibetler sizin ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Çoğunu da Allah affediyor diyor. Yani her yaptığınız kabahatin de sonucunu size yaşatmıyor. Çoğunu da affediyor ama bilin ki başınıza bir olumsuzluk gelmişse bu sizin seçimlerinizin sonucudur. Sizin tercihlerinizin sonucudur. Hakeza Ahkak suresi 43. ayetindedir. Ayette, Rahat suresi 24. ayeti. mesela sadece olumsuzluklar değil, olumlu sonuçlarda. Mesela cennetliklerden bahsediyor Rahat suresinin 24. ayetinde diyor ki, Selamun aleykum bima sabartum. Melekler onları karşılayacaklar cennetin kapısında, diyecekler ki, Selamun aleyküm, sabretmenize karşılık buyurun cennete. Yani cennet bedava kazanılmadı, sabırla kazandılar o cenneti. Dolayısıyla kendi sabretmeyi de insan kendisi seçer. Tabi sabır başlı başına bir konu. Arkadaşlar sabır katlanmak değildir. Sabır doğru olanı yaparken başımıza gelenlere göstereceğimiz dirençtir. Çok aktif bir e, ahlaktır sabır bu açıdan. İnsanı mümin, ya, kafir ya da münafık yapan, Sonunda da cennet ya da cehenneme götüren kendi seçimleridir, insanın kendi seçimleridir. Ee, bir şart var arkadaşlar, insan, insanın Cenab-ı Hak seçimlerinde bir bırakmıştır, bir şartla sonucuna katlanması şartıyla. O kadar açıktır ki bu ayet bu konu, Kehf suresi 29. ayette Cenab-ı Hak diyor ki ve kulil hak bu mirrabi konu. Rabbinizden hak geldi. De ki hak Rabbinizdendir. وَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ Dileyen de inkar etsin. Yani Kur'an'ı ben size gönderdim, peygamber de sizin örneğiniz. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Ama اِنَّا اَعْتَدِنَا لِزَّالِم۪ينَ نَارًا Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki diyor, اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا Alevden duvarlarla onları çevirdik diyor etraflarını diyor. Devamı var, ne zaman susasalar onlara erimiş maden, yüzlerini kavuran erimiş bir maden sunulacak o ateşin içinde diyor. Buna hazırsan, bunu göze alıyorsan inkar edebilirsin. Şimdi insanlar diyorlar ki ama tehdit ediyor beni hani Cenab-ı Hak, ben burada hür müyüm gene diyorlar. Tabii ki hürsün arkadaşlar, bu şuna benziyor, istediğini ye, 120 kilo olmayı göze alıyorsan. Efendim çalışma, bütün gün dizi izle, üniversitede kazanamamayı göze alıyorsan. Yani bu insanın kendi seçimlerinin sonucuyla yüzleşmek istememesi, yani birbirine zıt şeyleri aynı anda istemesi bu çağın insanının bir problemidir arkadaşlar. Her şeyi yiyeyim ama kilo almayayım istiyor. Hiç çalışmayayım ama çok yükseleyeyim, çok başarılı olayım istiyor. Hiç sabretmeyeyim, ağzıma geleni söyleyeyim herkese ama beni herkes çok sevsin e, istiyor. Herkesle çok iyi geçineyim istiyor. Bunlar birbirine zıt şeyler arkadaşlar. İkincisi, insana Allah'ın emrine isyan etme iradesi dahi verilmiştir. İşte Adem kısasını. Bunu biliyoruz. Üçüncüsü, insanlardan bazıları kendi seçimlerinin sorumluluğunu Allah'a havale etmek isterler. Bu konuda da çok dikkatli olalım arkadaşlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَقُوا نَحِلَ 35. ayette Müşrikler dediler ki لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Eğer Allah dileseydi biz ondan başkasına tapmazdık. Yani Allah bizi robot yapsaydı. Biz tabii ki ona tapardık diyorlar. Ama Allah seni insan yaptı, sana doğruyu ve yanlışı anlattı. İlk insanın hikayesini anlattı, şeytanı anlattı, dostunu, düşmanını gösterdi. Nereye gittiğini, bu hayatın nereye gittiğini gösterdi. Tabii bunları görmemiz için Kur'an okumamız gerekiyor arkadaşlar. Mealini, tefsirini okumamız gerekiyor. Ondan sonra seçimi sana bıraktı. Bu sonucu göze alıyorsan istediğin yola girebilirsin dedi. Ee, Evet, insan kendi seçimlerinde hürdür ama, burası önemli arkadaşlar, gene de bir şeyi seçerken her şeyin kendi elinde olmadığını bilerek inşallah demelidir. Yani istisna deniyor buna. Bir istisna yapmalıdır. Allah izin verirse demelidir. Araf suresi 188. ayet, Kehf suresi 23-24. ayet. Çünkü arkadaşlar ben bir şeyi seçerim ama Allah nasip etmez. Kader var, takdiri ilahi var, imtihanlar var değil mi? Bir sürü şey var. Allah'ın yardımı da seni desteklemesi gerekiyor o seçimde isabet edebilmek için. Efendim şimdi burayı atlayacağım. İnsanın, insan eğer iradesini ortaya koyarsa ona yolları açacağını söylüyor allah Teala. Şimdi Ömer Ferit Kam'ın, çok seviyorum bu Osmanlı'nın son dönem alimlerini, onun çok hoşuma giden bir sözü var. Seneler önce Allah'tan ki ben bunları gençlik yıllarımda okumuşum arkadaşlar. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Hayatınız ziyan olmuyor. Ben yani ziyan etmedim anlamında söylemiyorum. Ah ah ben de ne e, boşa harcadığım zamanlarım oldu. Ama da, daha erken yaşlarda bunları okuduğunuzda istikametiniz ona göre oluyor. Ne kadar şaşsanız da gene o istikamete dönebiliyorsunuz. Ömer Ferit Kam diyor ki, Kullar diyor ki, bakalım Allah ne gösterecek? Hani Allah'a bırakıyorlar işlerini. Allah da diyor ki, bakalım kulların ne yapacak? Allah da kulların neyi seçeceğini, nereye yöneleceğini bekliyor. Dolayısıyla arkadaşlar, kişi kendi kulluk görevini, Allah'a havale etmemelidir. Mesela kulluk görevini Allah'a havale etmeye bir örnek vereyim. Allah'ım Gazze'ndeki şu Siyonistlerden kurtar diye dua etmek. Yani diyeceksiniz ki dua da mı etmeyelim? Dua etmezsek hiçbir şey yok elimizde de. Yani işin sadece duaya kalması. Hiçbir yani boykot bile yapamıyoruz arkadaşlar ya. Mescidi Haram'da Mescidi Haram'da ne bileyim Ravza-yı Mutahhara'da o kahve bardaklarıyla, o ayakkabılarla insanlar geliyorlar oraya ibadete. Biz de hakeza gidin bakın yani hiç olmazsa odaklı yani bütün o 30-40 tane listeyi belki yapamazsınız, 100 tane listeyi ama hiç olmazsa belli başlılarını. Çünkü bizim elimizden bir tek bu geliyor, bir tek bu geliyor bana söyleyin başka bir infak, bir boykot. Yani bir sadaka verebilirim onlara yardım etmek için, bir de Bunları güçlendiren, bunları destekleyen firmalardan alışveriş yapmam yani. E bunu da yapmayıp Allah haklarından gelsin. İşte biz ne yapabiliriz ki? Demek insanın kendi efendim şeyini, siz söyleyin kulluğunu Allah'a bırakması anlamına geliyor. Bazı başlıkları atlıyorum arkadaşlar. Onları başka vesilelerle inşallah duymuş olursunuz. <gülüyor> yani evet bana 2-3 tane daha ömür lazım yani bunların hepsini yazıya geçirmek için. Şimdi iradeyi güçlendiren faktörleri sayayım size. Bu önemli. Yani ha, nelere dikkat edersek, 10 tane başlık var burada. Nelere dikkat edersek irademiz gitgide güçlenir. Bir, arkadaşlar Allah'ı tanıyacaksınız. Allah'ı tanıyacaksınız. Bunun için ne yapacak? Bütün Kur'an'ı okuyacaksınız. Esma-i çalışacaksınız. Yani ben nasıl bir Allah'ın huzuruna gideceğim? Bunu önceden bilirsen ona göre teyakkuza geçersin. İki, ahiret hakkında sürekli hatırlatmalar yapacaksın kendine. Cennet nasıl, cehennem nasıl, bu da yine Kur'an'ı okumakla mümkün. Az önce okudum ayeti dehşete kapılmadınız mı? Alevden duvarlarla çevrilmiş ve içecek olarak da erimiş maden veriliyor yani. Şimdi bu bile insana, ben oraya gitmek istemiyorum diyorsun yani. Ee, ahiret hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksın. İkincisi, bu da bütün Kur'an. Ee, mesela şimdi başlayıp, neredeyse 90 gün var Ramazan'ın bitmesine. Arkadaşlar bir meal hatmi yapabilirsiniz. Üçüncüsü, geçmiş kavimlerin başına gelenlerin bilgisi. İnsanın iradesini çok kuvvetlendiriyor. Yani onlar ne yaptılar, sonu ne oldu? Bunu görüyorsun. Bu da neredeyse bütün Kur'an'da geçiyor arkadaşlar. Dördüncüsü kalp kuvveti. Kalp kuvvetinden kasıt arkadaşlar bu şeyde geçiyor. Bir Kasas suresinde Hazreti Musa'nın annesine Cenab-ı Hak onun kalbine biz kuvvet vermeseydik işte gidip ifşa edecekti diyor. Bir de Fetih suresinin dördüncü ayet kelimesinde kerimesinde Cenab-ı Hak... Müminlerin üzerine sekinet indirdiğini söylüyor Hudeybiye'de. Bir de keyf, asabı kehften bahsederken وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Biz onların kalplerine kuvvet verdik. Kalplerini sımsıkı bağladık diyor Allah. Dağılmadı yani kalpleri diyor. Bu kalp kuvveti arkadaşlar odaklanma mı dersiniz? Karakter gücü mü dersiniz? Sözünün eri olmak mı dersiniz? Kendine hakim olmak mı dersiniz? Bir karakter özelliği yani. Böyle... Şey gibi değil yani rüzgarın önündeki yaprak gibi değil. Bir duruşu olan, bir fikri olan, attığı adımın arkasında duran, verdiği sözün arkasında duran kuvvetli karakter yani. Kuvvetli karakterler daha iradesi kuvvetli oluyor. Belli zaten. Beşincisi dua arkadaşlar. Çok dua edin. Kur'an'daki bütün peygamber dualarına bakın, üzerimize sabır yağdır diye dua ediyorlar, işte ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl diye dua ediyorlar, beşincisi dua. Bakara 250'de var, Rahat Suresi 14'te var, Kasas 16-17, yani çok. Kur'an'daki bütün peygamber duaları bu iradeyi kuvvetlendirme konusunda bize rehberlik ediyor. Yani çok dua edeceksiniz. Mesela bir şeyde zayıfsınız. Bir şeyde zayıfsınız ama yapmak istiyorsunuz. Başladınız, ya Rabbi bunu yarı yolda bırakmak istemiyorum. Bana yardım et ya Rabbi, elimi bırakma ya Rabbi. Kalbime kuvvet ver. Mesela çeldiricilerden hemen uzaklaşın. O Bazı arkadaşlarınız varsa, sizi oyalıyorlarsa uzaklaşın. Darılın demiyorum, ilişkiyi azaltın. Onlarla tedbirlerinizi alın. Altıncısı namaz. Namazın iradeyi nasıl kuvvetlendirdiğinden bahsettim. Çok ayet var bununla da ilgili. Yedincisi arkadaşlar sabır. Sabırdan da bahsettik. Sabır dayanıklılık demek yani hemen dönmemek demek. Sekizincisi keldiricilerden uzak durmak. Ee, mesela Kasas suresinde arkadaşlar 55. ayet kelime de ve idsemiullahu ve a'radu anhu ve qalu lana a'maluna ve lekum a'malukum selamun aleikum la Muhteşem bir ayet. Şu ayeti kendinize prensip edin arkadaşlar. Bak diyor ki 55. E, boş bir sözü işittikleri zaman yani benim bir kararım var. Bu her gün e, bir cüz Kur'an okuyacağım. Veya işte her gün 10 sayfa Kur'an okuyacağım, gerçekçi olalım. 10 sayfa Kur'an okuyacağım ve okuduğum yerin mealini okuyacağım. Bunu Ramazan'ın sonuna kadar, Ramazan'a kadar bunu bitireceğim. Ramazan'da da hatim okuyacağım mesela dediniz. Ama böyle laga luga işte bugün şu kafeye oradan çıkıp bilmem AVM'ye oradan çıkıp falan konsere gidelim diyen arkadaşlarımız var. Yani konser falan kötü değil AVM de kötü değil hepsine gidiyoruz da bunu çok yapan, sizi çok oyalayan, her günü bu şekilde geçen arkadaşlarımız var. Diyeceksin ki, bak diyor ki bunlar diyor boş, boş, yalan değil bak haram değil, boş, lağıl boş demek yani ne dünyaya yarıyor ne ahirete yarıyor. Boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler, uzaklaşırlar ve derler ki sizin hayatınız size, benim hayatım bana. Yani bana da karışmayın, ben böyle yaşamak istiyorum. Selamun aleyküm, size selam olsun. ne nebitağil cahilin, biz cahillere takılmıyoruz. Boş işlerle takılmıyoruz deyin. Furkan suresinde... Çok vardır bu ayetler. 63, 65, 72. ayetlerde bu konu geçiyor. Dokuzuncusu tevekkül. Yani irademizi kuvvetlendirmek için tevekkül sahibi olmamız. Yani biraz Allah'a güvenmemiz gerekiyor. Panik halinde bu olmaz panik halinde böyle devamlı işte dağıldım dağılacağım bitti bitecek işte şimdi vazgeçtim şimdi vazge öyle değil Allah'a güveneceksin Ahsap suresi 48 ayette Velaatu da elkafiliğin evvel münafikıyın ve da edahum ve Tevvekkel al Allah ve kefa billahi ve Efendim kafirlere ve münafıklara itaat etme onların sana verecekleri eziyete de aldırma. Bak, ezi ama hocam bana şöyle diyorlar böyle diyor. Yiyecekler tabii ya, onlar da kendi rollerini oynuyorlar. Bu dünyadaki rolleri de müminleri yollarından çevirmek yani. Onlar da kendi rollerini oynuyorlar. Bize de küçükken işte siz ölümü yıkayacaksınız. İşte ne bileyim. Siz söyle, mevlit Han mı olacaksınız? mevlit Han olmak sanki kötü bir şey. Ee, ölü yıkamak da kötü bir şey değil. Lazım olacak sana. Hani var ya gazel dizisini izleyin yani. Beni kim yıkayacak diyor adam değil mi? Seni kim yıkayacak? Ben yapmazsam o yapmazsa. Yani böyle bu şekilde vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bunların eziyetlerine de aldırmayacaksın. Allah'a tevekkül edeceksin. Ve onuncusu arkadaşlar, doğru örneklere uyacaksın. Doğru örnek. Kur'an-ı Kerim'de bunun... Yeri detaylı bir şekilde okuyun. Kalem suresidir. Baştan sona, baştan sona dediğim iki sayfa falan. Yani kalem suresini şöyle çok dikkatlice okuyun. Burada en başta uzak durulacak insan tipleri sayılıyor. Sonra bir bahçe sahiplerinin yaşadığı bir tecrübeden bahsediliyor. Orada işte... Doğruyu söyleyen ama zayıf kalan var, yanlışa uyan, doğruyu bildiği halde yanlışa uyan var. İnsan tipleri var orada. Ve sonunda da, surenin sonunda da Cenab-ı Hak peygamberimize sakın balık sahibi gibi olma diyor. Gelelim, hocam bir beş dakika daha, on geçe bitireceğim inşallah. Ee, gelelim arkadaşlar irademizin önündeki engellere. Engeller neler? Bunları da konuşalım. Birincisi, benim gücüm yetmez düşüncesi. Ben bunu yapamam. Daha en baştan insanın kendisini sabote etmesi. Arkadaşlar Nisa suresinin 97. ayetine bakın bu konuda. Melekler bir takım insanların canlarını alırken onlara yeryüzünde niçin siz böyle yanlış yaşadınız, yanlış bir hayat yaşadınız diye sorduklarında onlar diyorlar ki biz zayıf insanlardık. Yani topluma uyduk, zayıftık, bizim gücümüz yetmiyordu bir direniş veya bambaşka bir hayat yaşamaya. Melekler onlara ne diyecek arkadaşlar? Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye gitmediniz? Madem orada zayıf bir şekilde yaşamaya niye mahkum oldunuz diyecekler. Acı gerekçesiyle gevşeklik göstermek konusuna da Nisa suresi 104. ayet örnek verilmiş. İkincisi, bu az önce de geçmişti ama buraya çok güzel uyuyor, kendi sorumluluklarını Allah'a havale etmek. Yani işte Allah'ım inşallah bize de nasip et böyle Fatma Hoca gibi biz de çalışalım, okuyalım falan ama hani sadece bir temenni. Sadece bir temenniyi Allah'tan bekliyorsun yani sen bir adım atmıyorsun. Bununla ilgili ayetler Bakara 70, Enam 148, Rumer 57 çeşitli böyle kıssaların içinden işaretler. <gülüyor> Enam 148. Üçüncüsü, hangi bir? Gücümüzün yetmeyeceğini düşünmek. Yani benim gücüm yetmez diye düşünmek birincisi. <gülüyor> Üçüncüsü arkadaşlar, doğru olanı yapmak için şartlar koşmak. Şartlar koşmak. Ee, mesela diyorlar ki Hz. Musa'ya, eğer bu başımıza bir takım afetler geliyor, bu afetleri kaldırırsan o zaman sana iman ederiz. Şartlar koşuyor yani. Şu şöyle olursa, işte oğlan, ev, oğlanı evlendirince ondan sonra hacca gideceğim diyor mesela. Yani iyi ve güzel işler için veya işte okumak mesela insan... E ne bileyim günde beş sayfa okuyabilir yani ne olur ben en çok hayatımda en yoğun okumalarımı arkadaşlar iki dönemde yaptım. Biri de liseyi dışarıdan bitirmem gerekiyordu çok yıllar kaybetmiştim e, o yüzden bir senede liseyi bitirmek için çok çalıştım bir senede bitirdim. Ee, i̇kincisi de arkadaşlar, ikinci çocuğumu doğum yaptıktan sonra bir eğitim çalışmasına katılmıştım. Bugünkü gibi imkanlar yok. O o fırsatı kaçıramazdım. Hayatımın en yoğun okumasına hem çalışıyorum hem iki tane küçük çocuğum var, biri emzikli o zaman yaptım. İnsan arkadaşlar bahane bulma ruhunu terk etmesi lazım doğruları yapabilmek için. Bununla ilgili ayetler, Ağraf suresi 134-135, yine aynı surede 189, 190 ayetler, benim seçtiğim örnekler. Öfke, iradenin önünde büyük bir engel arkadaşlar. Yunus Aleyhisselam öfkesi yüzünden görev alanını terk etti. Enbiya 87. Beşincisi, çoğunluğa uymak. Çoğunluğa ve toplumdaki önder karakterlere uymak mustazaf müstekil ilişkisi. Bu da Sebe suresi 31-33 ve Enam suresi 116. Şimdi bu ayetlerin hepsini okuyup açıklamak, örneklerin üzerinde durmak var ama o zaman yarın sabaha kadar burada kalmamız lazım. Altıncısı arkadaşlar, geleneklerin ve ataların izinden kurtulamamak. Geleneklerin ve ataların izinden kurtulamamak. Yani o çerçeveye kendini mahkum tutmak arkadaşlar. O da iradeni kullanmana engel oluyor. Zuhruf suresi 23-24. ayetleri örnek almışım. Yedincisi kötü arkadaş. Kötü arkadaş çok ciddi bir engel arkadaşlar. Ee, çok sevdiğim bir söz var. Hakikaten çok doğru. İnsan en çok görüştüğü beş kişinin ortalamasıdır diyor. En çok görüştüğü beş kişinin ortalamasıdır. Bu da... E, en çok kimlerle görüşüyorsan işte o görüştüklerinin ortalamasısın. Zuhruf suresi 36 39. ayetlerde buna dair çok ilginç bir örnek var. Ve men yaşu an-zikrir Rahmanen nuqayyidu lehu şeytanen fehuve lehu Her kim Rahman'ın zikrinden uzaklaşırsa, yüz çevirirse ona bir şeytanı bağlarız. O onun en yakın dostu olur ve innahum leyasuddunu lehum anis Onları Allah'ın yolundan çevirir o şeytanlar. Halbuki veyahsebune ennehum muhtedun. Onlar kendilerini hala doğru yolda zannederler. Böyle uzunca ayet devam ediyor. Sekizincisi arkadaşlar, eğlence ve hazlara düşkünlük insanın iradesini gevşetiyor. Eğlenmek de insanın ihtiyacıdır. Hazlar da bize bu dünyada meşru çerçevede, Hayat devam etmesi için bir kuvvet olarak verilmiştir. Ama bunlara düşkünlük hayatı sırf bunlarla geçirmek irademizi çok zayıflatıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'i hutbede bırakmışlar, sahabe. Arkadaşlar gelen dışarıda böyle kervan gelmiş, çok sesler olmuş caminin dışında. Hepsi böyle bırakmışlar, çıkmışlar. Peygamberimiz camide, mescitte yalnız kalmış kutbede Bununla ilgili Cuma Suresinin 11. ayet-i kerimesi var. Kıyame 20-21, müddessir 43-46 bu hazlara düşkünlüğün zikredildiği bölümler Kur'an-ı Kerim'de. dokuzuncusu insanın kendi yapısından gelen zayıflıklar. Nedir? Mesela insanın tahammülsüz yaratılmış olması, aceleci yaratılmış olması, çok şikayetçi bir yapısının olması. Buna örnek olarak Me'arit suresinin 19-21. ayetler arasına aldım. Ve çözüm de hemen devamında geliyor. Yani bizim böyle zayıf bir yapımız var ama bunu kuvvetlendirebiliriz. Çözüm de yine aynı surede Me'arit suresinde 22-35 ayetler arasında geliyor arkadaşlar. Orada işte namazdan, infaktan, verdiği söze sahip çıkmaktan, Şahitliklerini doğru yapmaktan, namazlara titizlik göstermekten bahsediyor Rabbimiz. Onuncusu arkadaşlar, unutkanlık ve sözünde durmamak. Bu da iradeyi zayıflatıyor. Mesela Hazreti Adem örnek veriliyor bununla ilgili. Velem necidilehu azma. Biz onda azim bulmadık diyor allah Teala. Taha suresinde 115. ayet-i kerime. Kur'an'da ehli kitabın sözlerinde durmadıklarıyla ilgili yani Yahudi ve Hristiyanların sözlerinde durmadıklarıyla ilgili çok ayetler var. Ve 11.si arkadaşlar irademizi zayıflatan 11. özellik resvese ve kuruntular. Böyle yaparsam şöyle mi olur, öyle dersem o böyle mi yapar? Böyle her şeyi hesaplamaya kalkışmak. Vesvese şeytandandır. Şeytan, Adem'e de vesvese veren şeytandır. Arkadaşlar onun için e, bunun şeyden olduğunu bilelim. Yani vesvese vermenin şeytandan olduğunu bilelim. Ona over diyorlar şimdi. Çok her şeyi çok düşünmek yani. Tevekkül dedik ya az önce. Sen kara, araştırmanı yap, istişareni yap, iradeni ortaya koy. Karar al, azmet, tevekkül et. <Gülüyor> Bilmiyorum Geri tuşu yok On ikincisi arkadaşlar sabırsızlık, iradenin önündeki engellerden. On ikincisi de sabırsızlık. Bu da Kur'an'da en güzel haliyle Musa Hızır kıssasında anlatılıyor. Şimdi toparlıyorum. Bu kadar şey hocam bir saatin içinde elli tane mi şey öğrendik? Altmış tane mi? Biz bunları nasıl yapacağız diyeceksiniz. Arkadaşlar insanın biyolojik yapısı gibi ahlaki yapısı da birbiriyle etkileşim halindedir. Yani safra kesemizle karaciğerimiz, karaciğerimizle böbreklerimiz, böbreklerimizle midemiz, midemizle kalbimiz etkileşim içinde değil mi? Biri bozulduğunda öteki bozuluyor, bir yeri düzeltirsek ötekiler düzeliyor yani. İşte manevi yapımız da böyledir. Siz bir yerden başlayın, göreceksiniz bir ay sonra ona üç şey daha eklenmiş kendiliğinden. Mesela hiç yalan söylemeyin, o zaman sözünde durmak otomatikman gerçekleşecek, bakın görüyor musunuz? Yani büyük bir iş zannetmeyin bunu, böyle çok istisnai insanlar bunu başarabilir. Velii olmak lazım, evliya olmak lazım diye düşünmeyin. En zayıf olduğunuz bir yerden veya size en kolay gelen bir yerden başlayın. Mesela namazdan başlayın, zaten namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diye ayet var. Yani göreceksiniz yanlışlıklar zaten minimize olacak. Bazıları diyor ki hocam namaz kılanları da görüyoruz neler yapıyorlar diyor. Ben de diyorum ki ya bir de kılmasalardı. Ya bir de o namazı kılmasalardı. Sen onları hayal et yani. Namaz gene de insanı alıkoyar. Elhasıl bir şeyi seçin arkadaşlar kendiniz için. Ben irademi güçlendireceğim. Diyeyim. Bu üç ayları bunun için fırsat bilin. Bir küçük de dua edelim, bitirmiş olalım. Efendim Rabbimiz... Ee, en hayırlı şekilde hayatımızı kolaylaştırarak efendim bizimle onun rızası arasında engel olan şeyleri lütfu ihsanıyla aradan kaldırarak bu üç aylarda inşallah rızasını kazanacak işlere bizleri muvaffak etsin. Bize camileri, kendi evlerini, yeryüzünde sevdiği onun adına ayrılmış tertemiz mekanları bize sevdirsin. evladı ı ihalimize sevdirsin. Bizi örnek alacak olanlar için bizleri en güzel örnekler kılsın Rabbim. Efendim bize de hayatımıza ilham verecek. Böyle ona baktığımızda onunla beraber olduğumuzda onunla konuştuğumuzda hep kalbimizin doğruya yöneleceği güzel dostlar nasip etsin inşallah. Aramızda sıkıntısı olanlar vardır, her zaman oluyor. Hastası olan, borcu olan vardır, evlatlarıyla problemi olan, eşiyle problemi olan vardır. Cenab-ı Hak onlara da ferahlık versin inşallah. Dertsiz ve sorunsuz bir dünya hayatı olmayacağını bilelim. Arkadaşlar biz kulluğumuza devam edelim. Göreceksiniz o işler e, efendim Allah'ın izniyle olması gerektiği yere zaten varacak. Siz ne yaparsanız yapın o su akıp yolunu bulacak yani. Efendim kendimizi böyle paralamadan e, Allah'ın huzuruna insan-ı kamil olarak varacak şekilde e, biz bütün kuvvetimizi oraya sarf edelim. Mevla'mız da lütfetsin ve muvaffak etsin bizi inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. el Fatiha. frek